ve Özdeş Özbay Merhabalar herkese iklim için programındayız Ben deniz Ömer Madra ben yüce Sönmez. Ben Özdeş Özbay ve bugünkü programda iki önemli iklimle ilgili e, bu konularda hava kirlenmesi başta olmak üzere ve plastik kirlenmesi e, bu iki temel konuda uzman olan iki kişiyi konu, konuk ediyoruz. Kendileri birazdan tanıtımlarını yapacaklar ve bu her iki tarafında e, konuşacağımız kişi ve kurumlarında yerleştiriyoruz. Biri yayınlanmış, biri de yayınlanmak üzere olan kitapları var. Bol bol üzerinde konuşma fırsatı bulacağız. Şimdi sözü onlara bırakalım. Merhaba ben Doktor Ali Kocabaş. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Ama iki yıl önce emekli oldum. Şu anda bir emekli öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da Türk Tarak Derneği'nin kurucularındanım ve oranın çevre sorunları ve akçaya sağlığı çalışma grup başkanıyım. Merhabalar, ben doçent doktor Sedat Gündoğdu, Çukurova Üniversitesi Surunları Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Çoğunlukla plastik ve mikroplastik ile ilgili çalışmalarımı sürdürüyorum. Evet, yani zaten sizlerle daha önce birçok vesileyle bu konular etrafında görüşme ve fikir teatrisi, daha doğrusu sizin fikirlerinizden yararlanma imkanı bulmuştuk. Ama bir kere daha böyle bir araya gelmiş olmaktan çok mutluyuz sizinle beraber. Yücel sen de top. Ee, şimdi tü, direkt ben isterseniz aklımızdaki sorularla başlayayım hemen. Ee, bu geçtiğimiz günlerde hatta geçtiğimiz haftalarda e, artık e, birçok kentin kronik sorunu haline gelmiş olan Hava kirliliği e, ve bunun içinde plastik kirliliği de dahil ciddi e, sonuçlar e, ciddi ölçekte e, sıkıntılı bir hal aldı ve insanlar panik halinde bir takım aplikasyonlardan bulundukları bölgenin hava kirliliğini ölçmeye başladılar. Bunun biraz e, havaların mevcut koşullarıyla da belki ilgisi var ama... E, bir anlık bir olay değil. Yıllardır biz bu problemleri yaşıyoruz. Üstüne üstelik de e, yaklaşık 320 tane istasyondan sadece e, 10 mikron düzeyindeki partikülleri ölçtüğümüz halde ki aslında e, sanırım e, daha küçük ölçekteki e, 10 pm'in altındaki parçacıklar insan sağlığı açısından daha çok zararlıyken. Şimdi isterseniz öncelikle insanların yaptığı bu hava kirliliği nedeniyle panik üzerine bir birkaç şey söyleyelim hocam. E, haklılar mı? Yani bu kadar panik olmakta bulundukları bölgenin havasını e, sürekli ölçüp camları dahi açmayın şeklinde birbirlerini uyarmakta haklılar mı? Çok haklılar. Çok haklılar. Aslında geç bile kaldılar. Ve çok daha beklediğimizden daha az panik havası gördüğümüzü düşünüyorum. Çünkü böylesine e, açık bir şekilde insan sağlığını bozan bir kirleticiye karşı kamuoyunda bu kadar az tepki gösterilmesi bizde de çok şaşırtıyor Çünkü yapılan anketlerde insanların çevresel kirliliği ve bunların etkileri konusunda %80-90 oranında farkında olduklarını biliyoruz. Ancak bu farkındalık ne yazık ki bir... E, Toplumsal tepki, bunun için hükümetlere ya da diğer kuruluşlara önlem almaya teşvik konusunda veya talep etmek konusunda bir ısrara dönüşmüyor. Oysa ki hava ikinci, biz bu ülkede yaklaşık yılda 45 bine yakın insanın öldüğünü biliyoruz. Ve sadece ölümler ayrı, astımlı, kuahlı milyonlarca insan hava Kirliliği sırasında acil servislerde krizlere nedeniyle başvurmak zorunda kalıyorlar. Şunu bilmiyoruz daha, bunların çocuk akciğer gelişimi ve çocuk diğer organ gelişimleri etkilerini henüz Türkiye'de rakamsal düzeyde bilmiyoruz. Dolayısıyla şunu biliyoruz ki hava kirliliği hem ee, unte-vütenin hayatları itibaren yani anne karnı itibarenin bebekleri etkilemekte, onların organ gelişimlerinin yetersizliğine yol açmakta. Bu hem kova aslım gibi hastalıkları, bunun dışında diyabet, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların gelişiminde neden olmakta. Ama bunun rakamsal düzeydeki ölçülerini falan bilmiyoruz. İkincisi bir önce sizin söylediğiniz gibi PM 2.5 yeterince ölçülmüyor. Oysa insan sağlığına en çok zarar veren a, hava kirliliğindeki temel kirletici PM 2.5. Yani partikül madde 2.5. Çapı 2.5 mikrondan küçük olan partiküllerden söylüyorum. E, ve bunu bilmiyoruz. Ancak en son yayınlanan Dünya Bankası hava kirliliği raporunda dünyadaki tüm ülkelerin ve tüm nüfusun %100'ünün PM 2.5 kirliliğiyle karşı karşıya kaldığını ve bunun en ağır formunun Türkiye'de %35'in nüfusu eklediğini söylüyor. Dolayısıyla 2015'ten itibaren gelişmiş batı ülkelerin kirliliği endüstrileri, az gelişmiş ülkeler ya da düşük orta gelirli ülkelere yansıtmasından itibaren orlarda hava kirliliğiyle giderek düşerken Türkiye'de ve diğer düşük orta gelirli ülkelerde Giderek artmakta olduğunda bu dönemde izliyoruz. Yapabileceğim tek şey tepki göstermek olmalı diye düşünüyorum. Ondan o panik, o tepki daha da, daha da, daha da fazla olmak zorunda. Çünkü boşu boşuna birleri daha çok sermaye biriktiriyor diye insanlar milyonlarca insan gereksiz yere oluyor. Evet. evet, burada tabii benim açık radyo'nun çeşitli programlarında. İklim için programı daha başta gelmek üzere sık sık tekrarlamak ihtiyacını hissettiğim bir şey var. Bunun en büyük sorumluları tabii ki yani bu şirketler iklim değişikliğinde olduğu gibi. işte fosil yakıt şirketleri ama aynı zamanda bunları o fosil yakıt şirketlerinin büyük ölçüde desteklediği medyanın bu konuda sessizliğini koruması yüzünden sizin Ali Bey, sözünü ettiğiniz bu farkında olamama meselesi çok büyük bir rol oynuyor diye düşünüyorum. O yüzden de ne kadar çok program yapabilirsek o kadar iyi diye düşünüyorum. Bir de yeni bir şey, yani yeni dediğim birkaç zamandan beri ancak öğrendiğimiz bir şey var. Bu hava kirliliğinde işte biz araba, kamyon vesaire, otobüs şeylerinden çıkan ekzosların bu PM kaynağı diye düşünüyorduk ama bir detle bir lastiklerin yani petro kimya endüstrisinin en büyük ürünlerinden biri olan lastiklerden çıkan parçacıklar olduğunuza giderek daha fazla okumaya başladım onu da belki e, Sedat Gündoğdu bize anlatabilir. Evet aslında bu hava kirliliği meselesinde bizim Çukurova çevre çalıştayesinde aslında Kayan paranın da Adana'ya ilk indiğinde e, hissettiği, gözlerimi yakıyor, genzimi yakıyor dedi. Başka problem daha var aslında. Ona değinip ondan sonra lastik, e, araba araç lastiklerinin göz yaşları dediğimiz partiküllerde değinmekte fayda var. Çünkü evet. e, geçtiğimiz yıl 2022 yılı biliyorsunuz çok ciddi bir enflasyon e, patlamasıyla insanlar ciddi bir alım gücünde, ciddi bir düşüşle e, karşı karşıya kaldılar. Dolayısıyla insanların çoğunlukla kömür yaktığı daha önceden ya da odun yaktığı bölgelerde Artık plastik yapıyorlar, tekstil atığı yapıyorlar, işlenmiş ahşap yapıyorlar yani MDF sun gibi içerisinde çok çeşitli kimyasal dolgu maddelerinin olduğu e, ve bunların hepsinin e, en nihayetinde PM 2.5 PM e, 2.5 dışında e, işte kalıcı organik tıvletici e, salgı durum söz konusu e, oluyor. Bunun uzun erinde e, nasıl bir problem yaratacak konusunda ciddi e, endişelerimiz var ama bu endişeler hem hem e, yasak koyucuların yani beledi belediyeler tarafından çok e, istenilen seviyede e, ciddi alınmıyor. Bu birinci e, problem aslında. Bu hava kirliliği meselesiyle bağlantılı olarak buna özellikle dikkat etmekte fayda var. E, bir diğer e, mevzuda sizin aslında bahsettiğiniz e, ve göz ardı edilen e, ortalama bir aracın yılda binlerce, milyonlarca e, salabildiği e, araç lastiği partikülleri var. Bunlar da e, partifüller madde olarak bir noktadan başka bir noktaya e, taşınıyorlar. E, araçların lastiklerini biliyorsunuz, belirli bir e, süre sonra değiştirmek zorundasınız çünkü e, diş dediğimiz işte aracın e, yola tutunma becerisini arttıran dişlerin ortadan kaybolmasının temel neden işte bu aşınma nedeni ortaya çıkan partiküller. Bu partiküller sadece onlarla sınırlı değil, aynı zamanda yol boyaları ve benzeri e, partiküller de e, bu aşınma esnasında atmosfere kirletici olarak. E, karışıyor. Yani bunları mikroplastik ve nanoplastiklerin dışında değerlendirmekte de fayda var. Çünkü bu araç plastikleri çok komplike e, malzemelerden oluşuyor. E, yani bunları da yakıyor insanlar. Yani artık bir e, kompleks bir hava kirliliği meselesiyle karşı karşıyayız. Birbiriyle ilişkili birçok kirleticinin kokteyl şeklinde atmosfere sağladığı ve özellikle yoksul e, halk kitlerinin yaşadığı e, çoğunlukla işte Adana'nın kenar e, kenarında kalmış, köşesinde kalmış, mahallelerde çok yoğun hissedilen e, ciddi bir kirliktir bu söz konusu. Bu kirlik sadece e, klasik anlamda anladığımız hava kirliliği değil, aynı zamanda bir kimyasal e, kirlilik. Evet, yani bu, bu da petrokimya endüstrisinin direkt ürünlerinden bir tanesi. Bu Anlatmakla bitmez galiba. Peki bu sizin e, sözünü ettiğiniz e, Çukurova çevre çalıştayında bunlar epekte tartışma ve göz önüne alınma şansı buldu galiba. Kayaan Palayla konuştuğumuzdan da oldukça etkili bir çalışma olduğunu öğrendik. Biraz o konuda da bizi Ali Bey şey yapar mısınız? Bilgilendirir misiniz? Tabii. Şimdi Çukuro bölgesi adı altında biz üç Torosların altında Akdeniz'e kadar olan bölgeyi tanımlıyoruz. Vanami ile Adana, Mersin ve Hatay illerinin kapsadığı ve 6 milyon nüfusun yaşadığı yaş genç yaş biraz daha Türkiye ortalamasından fazla olduğu ama kişi başı gelirin Türkiye ortalamasının daha düşük olduğu bir bölge. Bu bölge uzun yıllar boyunca Türkiye'nin tarım bölgesi, işte pamuk üreten bölge, narenciye üreten bölgesi iken son 5-10 yıldan beri çok ciddi bir değişme bölge diyor. Özellikle Türkiye'nin kalkınma planlarında bu bölge artık yeni petrokimya alanı, Türkiye'nin dışarıya açılan bir ihracat ve bor hatlarının geldiği bir bölge haline yani getirmek isteniyor ve getiriliyor. Bölgede 5 tane termik santal, iki bölgede Erzin ve geç hem açılmakta olan yeni petrokimya tesisleri ve plastik endüstrisiyle bu bölge başka bir ekolojik yıkım çeşidine doğru dönüyor. O nedenle biz hem gerek bu değişimi kamuoyunda, a, kamuoyunun dikkatine çekmek hem ikincisi de a, gerek yerel yönetimlerin, gerek meslek örgütlerinin gerekse de çevre örgütlerinin bu konudaki farkındalıklarını artırmak ve bölge için neler yapılabileceği konusunu geniş bir mesleki grupta tartışmak için a, 17 Aralık tarihinde a, bir çalıştığı düzenledik. Doğu Akdeniz Çevre Platformu'nun ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte organize ettiği bu toplantıda yaklaşık 250'ye yakın katılımcı gerçekleşti, katılımcı oldu. Biz bu çalıştaydı, öğleye kadar sorunları konuştuk. Sorunlar ne? Öğleden sonra da 7 ayrı grup çalışması yaparak da bunları nasıl çözüm yolları getirebiliriz, bunları tartıştık. Ee, sorunlar bazında 8 tane sorunu temel aldık. Ee, birisi e, hava kirliliği, iki toprak kirliliği, üç su kirliliği, dördüncüsü e, e, şey, kimyasal kirliliği ve biyolojik çeşitlilik evet. ee, ve gıda güvencesi, iklim krizleri ve gıda güvencesi konularını Tavşılık ve buradaki çevre mücadelesinin bugünkü durumu ve sorunlarını konuştuk öğleye kadar. Öğleden sonra 7 ayrı grupta da bu sorunları nasıl çözüm yolları getirelim mi tartıştık Sabah 9'da başladığımız akşam 8'e doğru biten ve katılımcı sayısında hiçbir ciddi azalma olmadan süre gelen bu toplantıların çalışma grupları, toplantıların arkasında çözüm yolları genel grupta sunuldu, orada tartışıldı ve son şeklini aldı. Böylece önümüzdeki bir ay içerisinde kitabını çıkaracağımız bu çalıştaydaki önerileri bütün yerel yöneticiler, bütün meslek örgütleri ve bütün çevre örgütlerinin ellerini birer rehber oluşması için de hazırlıyoruz. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. O nedenle, e, iyi büyük etkisi oldu. Umuyorum bunu a, sürdürerek, sürekliliğini sağlayarak çok daha iyi çevre ve ekoloji örgütlemelerini oluşturarak a, devam edebiliriz ve biraz önce Yüce'nin de söylediği öfkelenmelerini ve tepki göstermelerini temin etmek için onların elinde iyi bir rehber kitap olmuş olur diye düşünüyorum. Evet. Ben çok merak ettiğin evet. bir şey sormak istiyorum Ali Hocam size. Evet. Bizim hava kirliliğindeki standartlarımız Dünya Sağlık Örgütü standartlarıyla niye örtüşmüyor? Yani hem PM10'da hem 2.5'da Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarının çok daha üstünde bir e, oranda bizde sağlıklı hava kabul ediliyor. E, ancak e, hani aslında bizim temiz dediğimiz hava bile ya e, daha doğrusu yetkililerin ya da Türkiye'nin standardı temiz gözükse bile aslında dünya standartlarında Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği oranlara göre biz kirli havas oluyor oluyoruz. E, bu fark nereden geliyor? Bu fark o ülkedeki üretim ilişkilerinden kaynaklanıyor. Çünkü örneğin PM 2.5 düzeyi Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni e, gaz göre 5 mikrogramın altı. Bizde onun standardı da yok yani bir ölçüsü de yok hatta. Yok. PM 10 için 15, Türkiye 50 civarında, Avrupa Birliği de 20 civarında. Yani çünkü siz PM 2.5 ve PM 10 değerlerini ne kadar düşük değerde gösterirsiniz insanların hukuken bir hak talebinde bulunma olanağı olacak. Yani yöneticilerde bu hakkın alınmasına yöneticiler ve mevcut ekonomik politik sistem ise bunu normal göstererekten e, rahatlıkla o kirletici endüstrilerini daha rahatlıkla a, oturtmak ve yerleştirmek istiyorlar. Ben böyle yorum, yorum. Evet, peki, e, Ben de şeyi sorayım. Yani bu plastik şimdi e, Sedat Gündoğdu da bir kitap çıkaracağınızdan bahsettiniz Ali Kocabaş. E, Sedat Gündoğdu da Yeni yayınladı Onu da konuşma fırsatı bulacağımızı umarım Ya yani plastik geriliği Dünyanın En büyük sorunlarından biri olarak Giderek büyüyen bir sorun olarak Her gün Uluslararası basından da Belli sayıda çok az sayıda Ama her gün yayın yapan Gazetelerden öğreniyoruz Başta Guardian gazetesi geliyor Mesela oradan takip edebiliyoruz Ve bunun için işin içinden çıkılmaz bir boyuta ulaşmakta olduğunu işte biraz önce konuştuk araba kamyon lastiklerinden çıkan da bir plastik girliği bunun boyutlarını nasıl sınırlamak gerektiğini yani mesela hukuki boyutu da tanış, tartışmış olduğunuzu görüyoruz Yeşil Gazete'de bu konuda çıkan bir haberde Aralık 19 Aralık'ta yanılmıyorsam çıkan haberde Burcu Özkaya Günaydın'ın hmm. haberiydi, özel haber. Şimdi mesela hukuki boyutunun da çok önem taşıdığını söyleyebiliriz herhalde. Yani çevre mahkemeleri kurulması tartışılmış çalıştayda çözüm olarak. Hadi. Ve bir de basının tabii çevre davalarına büyük şeyinin biraz önce sözünü ettiğimiz en büyük sessizliğin sebeplerinden biri olan medyanın durumu. Akşam 8.30'da da Nesin Hanım'ın hukuki boyutları konusunda da böyle bir zoom toplantısı var belki biliyorsunuzdur Evet, evet. Aldım. evet bu o, plastik kirliliği meselesinde tabii artık gezegen sınırları aşıldı. Hem kimyasal kirliğimde hem plastik kirliliğinde. Dolayısıyla e, böyle işte insanlara plastik tüketmeyin, plastik kullanmayın gibi öneriler yapmanın e, sorunun çözümü açısından pek bir anlamı olmadığı e, yavaş yavaş kavranmaya Başlandı Bu konuda en önemli e, gösterge Birleşmiş Milletler'in e, bir plastik anlaşması e, girişimi. Geçtiğimiz yıl e, bununla ilgili müzakereler Uruguay'da e, başladı. Kenya'da bunu kararını almışlardı. Bunun yanında bir de dünya genelinde şöyle bir eğilim var artık. E, plastik kirliliğine neden olan e, şirketler dava ediliyor. Yani mesela Amerika'da buna dair bir e, Amerikanın, Amerikalı bir savcının özellikle petrokimya ürünü üreten şirketlere karşı çok ciddi bir e, soruşturma açtığını biliyoruz. Yine Avrupa'da da, da e, büyük markalara karşı özellikle bu e, ambalaj kirliliğinde e, bizim karşı karşıya kaldığımız kirletici ambalajların üzerinde markaları yer alan firmalara karşı e, büyük davalar e, söz konusu. Yani bu işin sonunda artık e, şunu rahatlıkla göreceğiz. Yani çevre kirliliğinin birinci kaynağı, insanların çöpünü doğru yere atması veya atmaması değil, ee, bu işin aşırı ya da geri dönüşüm gibi... değil. Evet, plastik de yani dönüşüm veya dönüşmeme meselesi değil. Bu işin aşırı plastik üretimi ile ilgili olduğu artık e, yavaş yavaş kavranıyor. Dolayısıyla e, küresel plastik anlaşmasının Paris İklim Anlaşması gibi e, yasal bağlayıcılığı olmayan e, bir anlaşma olmaktansa yasal bağlayıcılığı olan ve insan e, ülkelerin plastik üretiminde e, kısıtlamaya e, gitmelerini zorlayacak ve uzun vadede, uzun elinde de e, belli bir plan dahilinde plastik üretiminin azaltılmasını sağlayacak bir anlaşma olması konusunda çok ciddi bir e, çalışma var. Biz de plastik kirliliği çalışan e, bilim insanlar olarak bu konuda bir girişim, e, uluslararası bir girişim başlattık. E, bu girişimde açık çağrımız e, plastik üretiminin e, her aşamasının şeffaflaşması çünkü çok ciddi bir kimyasal kullanımı söz konusu ve bunu bilmiyoruz. Gıdayla temas ben plastiklerde bu sayının 2000-3000 olduğu konusunda ciddi e, sayılar ve bunların e, ne derece etki ettiği konusunda bilgimiz de e, yeterince yok. Bir bu. ikincisi de e, artık çok fazla plastik üretik. E, biraz plastik üretiminin azaltılması konusunda e, işte belli yasaklarla beraber. Yani burada e, gönüllülük bir işe yaramıyor. Gönüllü e, pahitler bir işe yaramıyor. E, devletlerin devlet olma e, güçlerini kullanarak e, bu işe bir sınırlama getirmesi gerektiği konusunda bir karar çıkmasını bekliyoruz. Tabii bunu biz şu anda bekliyoruz. Buna sadece beklemiyoruz. Bunun çıkması için de aktif bir girişim içinde olduğunu söylemek mümkün. Zaten bir soru sorabilir miyim bu arada? Emel Bey? Ya, tabii buyurun. Böyle hakkım var mı bilmiyorum ama <gülüyor> e, e, Kayhan ve Osman'la konuşmalarda ve tartışmalarda bunun sanki var olduğunu gözlediğim için sarıyorum. Aa, Sedat bu çalışmalarınızın çok değerli olduğunu katılıyorum. Ancak bu aynen iklim krizinde karbondöksül emisyonlarının sınırlandırılması konusundaki yasal bağlayıcı anlaşmaların da pek bir halte yaramadığı da görülüyor. Yani böyle bir mücadele tabii ki gerekli hiç itirazım yok ama bunun da değerinin ya da katkısının çok sınırlı olabileceği gerçeğinde de unutmamak gerektiği düşünüyorum yani. Aslında e, buradaki yasal bağlayıcılık e, karbon salımı meselesindeki gibi değil. E, orada çünkü burada öngörülen, e, öne sürülen ya da olması için e, çalışılan yasal bağlayıcılık bizzat e, ülkelerin atık yönetim becerileriyle de ilişkili olarak kurulmayacak. ve sınırlamaların Birleşmiş Milletler tarafından e, uygulanacağı bir e, model üzerinde konuşuluyor. Tabii bu Paris'le beraber ya da karbon salımı ile beraber karbon, e, karbon dioksit üretimi ya da e, buna bağlı e, pratiklerin de hepsi e, cepte sonuçta buna e, bakarak insanlar yani insanları bir planlama e, peşindeler. Tabii burada tek kullanımlık plastiklerin e, küresel olarak yasaklanması e, plastik üretimini zaten ciddi anlamda düşürecektir. E, biraz da böyle bir e, bağlamı var. Çünkü yavaş yavaş ülkelerde bunun farkındalar ve e, çeşitli e, yasaklar hatta geçtiğimiz hafta İngiltere'de ve hatta dün değil önceki gün daha doğrusu İngiltere'de e, uygulanan bir yasak da e, bu, bu alanda önemli bir yasak olarak kabul edilir. Bunun küresel, küresel olarak yayılması e, bu sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Ee, ama sorumlu. tam da o noktada pardon şey de, John Bidal'ın ilginç bir yazısı çıktı. Yani İngiltere'nin bu yeni yasa tek kullanımlık yani çatal bıçak plastiklerin kulağı gayet iyi geliyor fakat aslında büyük işletmelere, büyük şirketlere bir teslim olma anlamına geliyordur. Çünkü ayrıntılarına bakıldığı zaman yasağın bayağı, e, şey, pek çok şeyin dışarıda bırakılması, başta tarih ne zaman uygulanacağı bile bilinmiyor. Bu tek kullanımlık plastiklerin yasağının ne zaman başlayacağı bile bilinmediği gibi. İşte mesela su şişeleri en temel meselelerden biri plastik şişelerin yasaklanmasına ya da kullanılmasına hiçbir şey yok. Tarih filan hiçbir şey verilmemiş, bahsedilmemiş bile. Plastik torba, naylon torbaların ve yakılmasının ve bir de en önemlisi ihraç ediyorlar ya Türkiye gibi ülkeler olmakla beraber. Onun da mesela durdurulacağına dair bir açıklama falan olmadığı için büyük şirketler bu konuda gene hakim oldu plastik şirketleri e, diyordu yazı vallahi tam bir yani şok edici bir şey her plastik maddesi hala bir şekilde icat edildiğine, imal edildiğinden bu yana bir biçimde duruyor. Yani yakılmış olan, yok edilmiş birkaç, çok küçük bir bölümün dışında 200 yıllık bir ömürden bahsediyor. Yani durum aslında tahmin ettiğimizin bile ötesinde vahamette bah gibi gözüküyor. Gerçi sonuna doğru geliyoruz ama artık bu programın yani çok ciddi bir... Tabii kolay değil. Yani... yani... Biz kaç yıldır e, karbon bir buçuk derecenin altında kalmalıyız tartışıyoruz. E, yani kadar kolay olacağını e, kimse söylemiyor. İddia edenler zaten e, ya, iddia eden de yok zaten bunun e, çok kolay gerçekleşeceğini ama sonuçta bir, e, bir mücadele e, bir sürekliliği olan bir mücadeleden bahsediyoruz. Ama burada şöyle bir e, durum var. Bunun inkarcılığı, iklim inkarcılığı e, gibi yaygın değil en azından. Bununla <gülüyor> <gülüyor> kendimize otabiliriz şu aşamada, yoksa evet. dediğiniz gibi endüstri çok büyük bir endüstri ve fosil yakıt endüstrisinin bir parçası sonuçta onlardan bağımsız değil. Evet ama onlardan yani, bir biraz yani. daha küçük olması galiba avantaj olarak duruyor çünkü karbon salmayan, karbon salımı yapmayan bir canlı üretim vesaire falan yokken biraz ozon tabakası konusunda yapılan anlaş, Montreal anlaşması ne hani örnek verilir, biraz daha küçük bir sektör olmasından dolayı. Avantajları var aslında. yaptırımı olan bir e, anlaşma çıkabilir deniyor en azından. Tam olarak onu söyleyecektim. Ee, bizim işte bu bu iş için bir araya gelen e, bilim insanları koordinasyonunun da temel şeyi Montreal Antlaşması'na benzer bir sözleşmenin ya da Stockholm Sözleşmesi'ne benzer bir e, bağlayıcı olan ve etkili olan bir sözleşmenin oluşması. Çünkü bunlar... E, biraz etkili oldular her ne kadar yatsınamaz ya en azından etkili maalesef, oldular evet, aynen öyle mücadeleye devam maalesef sürenin sonuna getiriyoruz güzel eklemek yani sormak istediğin bir dakikamız finam var evet şu, ya aslında sormak istediğim çok şey var ama çok kısa şunu sorayım ben e, özellikle e, plastiğin hayatımızdaki giderek yaygınlaşan kullandığımız e, <gülüyor> yiyeceklerde içtiğimiz suda sürekli artmasının, insan sağlığı üzerindeki etkisini arkadaşlarıma anlatamıyorum bir türlü. Ee, özellikle o küçük plastiklerin. Ee, evet, yani bir anda yasaklamalıyız, bütün bu hikayeyi ortadan kaldırmalıyız. Bu bir çözüm olabilir ama insanları nasıl harekete geçirebiliriz bu konuda? Yani burada e, bireysel önlemlerin e, dediğim gibi etkisi çok sınırlı. İnsanları e, harekete geçirmek için onları biraz korkutmak lazım. Ben bu taktiğin işe yaradığını düşünüyorum ama tabii ben insanlara plastik tüketimini azaltın e, söylerken bunu bu sorunu çözeceksiniz babında değil de daha çok e, plastik maruziyetiniz azalacak <gülüyor> en azından diye söylüyorum. Yoksa e, bizim plastik kullanımını azaltmamız sorun çözümüne bir katkı sağlamayacak amaçlı söylüyorum. Yani. Ne evet, gibi. esas mesele hükümetleri bu konuda karar almaya zorlamak, değil mi? Tabandan yükseltilecek evet. mücadele gibi geliyor. Öbür met, iklimde de aynı şekilde. Ali Bey ne diyorsunuz? yücelin stresine bir ekleme yapabilir. Belki plastik. Hı. plastiklerin şu anda bütün vücut organlarında olduğuyla ilgili veriler giderek artıyor. Bir <gülüyor> çocuk birisinde aslında hayatta da olduğu gösterildi. Ama bunların doğrudan sağlık etkileri ne oldu konusunda henüz somut verilerimiz yok. Muhtemelen önümüzdeki günlerde adı bunlarla ilgili çalışmalar yayınlanınca belki Yücelin'in sormak istediği doğrudan etkileriyle ilgili kanıtlarımız elimizde olunca bu konudaki savunuculuk etkinliklerimiz daha da güçlenebilir diye düşünüyorum. Evet yani beyni Hı? beyne de, beyni de ne kadar etkiliyor onları etkilediği konusunda da e, yeni bazı araştırmalar da görülüyor. Evet. Belki de bu kayıtsızlığımız biraz da şimdiden beyin onlarımızı etkilemesindendir plastik parçacıklarının ooo oh, oh, evet. o da başlıyor <gülüyor> evet. peki galiba bu şekilde bitiriyoruz Ali Gocabaş ve Sedat Gündoğdu çok teşekkür ederiz bunları hem yeni çıkacak olan çıkmış olan kitaplarınız çerçevesinde tekrar girebilirsiniz döne döne konuşmak zorunda olduğumuz kanaatindeyiz. Yani açık radyo gibi işte birkaç yayın organında daha bu şekilde canlı tutmak ve büs bütün arttırmak zorundayız diye düşünüyorum ben. Onun için katıldığınız için çok teşekkür ederiz ve sürekli temasta olalım. Biz de bu nostaljunuz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet. Açık radyoya bu katkılarından dolayı da minnettar olduğumuzu söylemek isterim. Evet. Her zaman evet. Peki tekrar görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Çok teşekkür İyi ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.